Hükmetmeyenler hususunda tek bir ayet-i kerime olsaydı bu kadar ihtilaf olmazdı. Üç ayet ve ayrı ayrı ifadeler var. Dolayısıyla konu da ihtilaf edilmeye müsait bir konu. Maide suresi 44'te Allah'ın izah indirdikleriyle hükmetmeyenler işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Aynı Surenin 45. ayetinde Allah'ın nizamıyla indirdikleriyle hükmetmeyenler işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Yine aynı Surenin 47. ayetinde Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler onlar fasıkların ta kendileridir. Burada üç hüküm söylenmiş. Kafir, zalim, fasık. Dolayısıyla en dehşetlisini alalım, en hafifini alalım, her birini yerine göre alalım. birleri kafir olur, öbürü zalim olur, öbürü fazlik olur. Dolayısıyla ihtilafa konu müsait. Özetlemeye çalışmıştık konuyla ilgili 6 görüş var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Birinci görüş deniliyor ki bu ayeti kerimeler konu da zaten onlarla ilgili ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanların dinlerini bırakıp başka şeyleri kendilerine din edindiklerinden yani insanları idare eden öte bir şey. Bizim Allah haşa üç tane dir diyor mesela Hristiyanlar. Bir tane değil de İncil'de böyle bir şey olmayacak muhakkak. Dinlerini bırakıp başka şeyleri din edinen Ehli Kitab'ın kafirleri hakkındadır bu ayetlerin üç yüzey. Böyle olursa bugün bunları başka konu etmenin anlamı. Kimlerden geliyordu? Bera bin Asis denilen bu görüş geliyordu. Sahil-i Ediyor ve diğer hadis kitaplarında geçen bir hadiste bu ayetlerin iniş sebebini belirterek bunlar leş medilme olayında onu değiştirip başka getirip Tevrat'a yada Yahudiler hakkında inmiştir diyordu Bera bin Asit. Yine tabiilerden Ebu Salih es aynı görüşte. Daha bin Müzahim aynı görüşte tabiilerden. Abdullah bin Abbas'ın azadlı köle, kölesi Hikrim'e aynı görüşte. Tabiilerin en ileri gelenlerinden Katabe bin Daame es aynı görüşte. Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe, yani sahada olduğu Ubeydullah Abdullah sahada aynı görüşteler. Hangi görüşte? Bu ayetler ehl-i kısabı etmekte etmektedir. İkinci bir görüş deniliyor idi ki bu ayeti kelimelerde geçen zalim, kafir, fasıf kelimeleri en aşırı arttığında değil, daha az limitlerde kullanılmıştır. Buradaki kafirlik Kişi dinden çıkaran kâfirlik değil, daha az derecede bir kâfirlik. Zalimlik, baskılık öyle. Var mı öyle bir şekilde kâfirin birinci derecesi var, ikinci derecesi var? Öyle ifadeler var, duymamış olsak. Bununla bizim anladığımız anlamda insanları dinden çıkarıp kâfir eden, yani kanını helal kılan, malını, Hele hatıran kendisini Dilersek köle ederiz Dilersek öldürürüz gibi Hükümler bize veren İrtidat mürtet anlamına Kâfir değil Ya günahkar Dine küfrü karıştırır ama binden çıktığı manasınadır Demişler Bu kimden geliyordu <gülüyor> Atâ bin Ebe-i bin Kaysa, Abdullah bin Abbas Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali Zeynel Abidin'den geldi. Bu Abdullah bin Affas, malumunuz Kur'an-ı Kerim'in tercümaneti aslandırılan bir sahabe radıyallahu anh. Resulullah'ın o özel bir duası var. Allah'ım ne takkif hufitti. Ey Allah'ım sen onu dinin inceliklerini bilen biri eyle. Zekil çocuk. Hazreti Hüseyin'e devamlı istişaretinde bulunduruyormuş. Diğer sahabiler kızıyorlarmış, bizim de çocuklarımız var. Niye bu? Aslında Hz. Mehmet'in oğlu Abdullah sebep ki buna layık ama kendi evlatını getirmeyip bunu getiriyormuş gibi Hz. Abdullah bin Affas. Yani Kur'an'ın tercümanı deniliyoruz ona, Abdullah dememiş. Yani sonradan gelen alimler diyorlar ki, Kur'an en iyi, bize aktaran manalarını, bizim inceliklerini aktaran sahabi diye onun görüşünün ağırlığı vardı. Fakat sadece bu görüş değil, başka yerlerde de göreceğiz. Ama diyor ki Abdullah o şekilde izah ettiği var, başka şekilde de var. Bunlar nedir, dediler? Buradaki küfür dinden çıkarmayan bir küfürdür. Diğer zulüm, fıst, diğer. İkinci görüştür. Üç. Bunda, bu ayetlerden maksat Allah'ın kitabı yerine kendi kitap yazıyor ve diyor ki bunu Allah göndersin. Böyle bir iş Allah gerçekten bunu indirdi. Bununla seni sevgi idare edecek. O bunu kast ediyor. Bu görüş gördüğünüz gibi çok şans bir İbni Zeyd'den geliyor. Dördüncü bir görüş bu ayetten Ayetlerden birinci ayet Müslümanları, ikinci ayet Yahudileri, üçüncü ayet Hristiyanları ifade eder. Yani Müslüman olup da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenin hali Yahudi ve Hristiyandan bağıştır. O çünkü kafirdir, Yahudi veya Hristiyan böyle yaparsa zalimdir, basıktır, göğücüdür. Bu görüş amir Şabi'den geliyor, görüş görünür de şans gibi ama ayetlerin ön gönüllerini, sonralarını takip edersek konu gerçekten öyle. Birinci bölüm Müslümanlardan bahsedilirken geliyor, onlar kafirlerin ta kendileridir. İkinci bölüm Yahudilerden bahsedilirken geliyor onlar galirlerin ta kendileridir. Üçüncü bölüm Hristiyanlardan izah edildikten sonra geldiğinde Ayetin ön bölümüne bakarak bu görüşü seyiriyor Hamur-i Şabi. İnşallah görüşünü alacak. Çağdaş sebebi alimlerinden Şenkit'i diye Ebu O'nun belan adı tefsiri o. Var. Aynı görüşte Şenkit'i de. Yani diyor ki birinci ayet Müslümanlar ve izinidir. İkinci ayet, üçüncü ayet el kitapla İngiliz Gülüştü. Bu da üçün dördüncü görüştü. Beşinci görüş. Aslında her ne kadar ayetler, ehli kitap akılda inmişse bütün insanlar için Müslümanlar da geçerli. geçerli ağırlıklı görülen görüşler görüyorsunuz ki bu ikisi. Kimden geliyor? Meşhur Abdullah i̇bn geliyor. İbrahim'in Nahe'den geliyor. Hasan-ı geliyor, İçsid-e Tabin, Süddi'den geliyor, Ebu Mislez'den geliyor, Sahara olan zeyfet Yaman'dan geliyor ki, zeyfet Yaman'ın bu ayetler Yahudiler hakkındadır diyene, aman Yahudiler de sizin necici kardeşleriniz, her kötü şeyler onlara, her şey de size ait diyerek duranın nasıl cevap verdiği hakimde geçiyordu. Yani Hüseyin Fethullah Yaman diyor ki ne menasele sadece Yahudiler için oldu, ısri için de bu ayetler yani Müslümanlar için de geçerlidir diyordu. Son bir görüş, buradaki kafir ifadesinden maksat Allah'ın nizamini hükmetmez ve onu inkar ederek hükmetmez. Böyle bir ayet gibi şey yok, olmaz. Ve Allah'ın nizamını kabul etmiyor, İşte o kafirdir. Zalim ve fasıkten maksat ise Allah'ın misafine hükmetmenin gerekliliğine iman ediyor fakat pratikte uygulamıyor. Onlar zalim veya fasık olurlar. Şimdi bu olursa yani öyle kitapsa bizi ilgilendirmiyor. Günümüzde bizi onunla ilgili. Evet, veya kendi özel bir kitap yazmış da ama Allah tarafından gönderilmiş diye yine bizi Bundan maksat kafirlik değildir, o derecede bir şeydir diyenlerin görüşleri şu an bizi ilgilendirebilir. Bizi en çok ilgilendiren şu görüş, her kadar bu her hakkındaki mislede bütün insanlar için geçerlidir, hemen hemen müfesselerin sonu çupuna bağlıdır. Bu görüşleri zikreden Taberi dahil Taberi, Kurtubi, El-Usi, Ebu Almayan, Sahibi Şampisi, El-Fati Müsterdekin'de bu görüşü tercih ediyorlar. Yani ehli kitab için değil, hem ehli kitab için hem Müslümanlar için geçerlidir. Bu görüşe esas aldığımızda peki hem Müslümanlar hem ehli kitab için geçerli ise Allah'ın mizamine hükmetmeyeler bu ayetlerden hangisinin Sıfatını verelim. Birinciyim, birinci, ikinciyim, üçüncüyüm. İşte burada itiraf başlıyor. Bir görüş diyor ki, daha doğrusu, kim Allah'ın izahına hükmetmediği halde, onu inkar eder, veya Allah'ın izah indirdiğini hükmetmemenin çaiz olduğunu, haram olmadığını inanır seni yani inkar etmiyor, tamam Kur'an var ama Kur'an olsa ne olacak ki kanunlarla da insanı idare edebilirim Kur'an'a zıt olan kanunlara bunun bir mahturu olmaz ki böyle düşünürse, Ya kendi yazdığı yasanın Allah'ın izanına genç olduğu veya kendi yasasının Allah'ın izanından daha fiskal olduğunu çünkü o zamanın şartları bu kadar detaylı şeyleri değinecek kadar münasip değildi. Gitgide gelişti insanlar kanunları değiştirerek değiştirerek. artık Kur'an'ın eski hükümleri geçersizdir. Bizimki ondan üstündür derse tüm ümmete göre bu adam şartı. Yani inkar edese, tabi ki atılacağı Kur'an inkar ediyor. Helaldır Allah'ın nizamını bırakıp diğer kanunları insanları idare etme helaldir, caizdir derse kafir oluyor, hikmal olur. Allah'ın nizamındansa bizim koyduğumuz yasalar daha üstündür, kafir oluyor. Allah'ın nizamındansa bizim yasalar daha yolun dengine fark ederse o, o, o, o da kafir. Anladık mı? Ümmeti, İslam ümmetini de bu ayetlerin bağladığı görüşüne esas alırsa Bunların kafirliğini müttefak olmak. Peki, Allah'ın insanı ne? insanları idare etmiyor? Fakat onu inkar etmiyor. Evet, doğru. Ayrıca, Allah'ın nizamını bırakıp yasalarla insanları idare etmenin helal olmadığına, haram olduğuna inanır. Bu haram. Yatıyorum ama haram. Gerçekten bunun durumu ne? İşte burada üç görüş. Bir görüş diyor ki madem ki inanıyor, haramı işlediğini de biliyor, buna rağmen insanları bununla idare ediyorsa o isyankar bir mümindir, yani kafir değildir. Diğer görüş katıksız diyor ki inansın inanmasın fark etmez kafirin tekidir. Allah'ın nizamını bir tarafa bırakmış. İnsanlar iddare ediyor, yok ben buna inanıyorum, saygı değil. bu görüşler ona başarırlar, kafirdir. Üçüncü müdür. Seni yoksa o an izzamiyle insanlar iddare etmiyorsa, onu kümünüyle kaldırmış, kısman olur? Eğer kümünüyle kaldırmışsa o kafirdir, kısmen kaldırmışsa, derine göre küprü işler, zulmü işler, fıskışlar ama kafirdir salgası uğruna var çünkü onun arasını <gülüyor> ödüyoruz. Evet son bölümü tekrar ediyoruz. Asıl bizi doğrayan bu bölüm. Allah'ın İlham'ın hak olduğuna iman ediyor. Onu bırakıp başka yasalarla insanları idare etmenin haram olduğuna, günah olduğuna inanıyor. Hiçbir nizamın Allah'ın nizamına denk ve yarıştığına olamayacağını beyan ediyor. Buna rağmen Allah'ın nizamını bir tarafta bırakıp insanları kendi koyduğum alımlarla idare ederse bugünkü aklar, karalar, saadetler, merhametler bu Haberimiz oldu. Hidil bulundu. Bir, bir görüş diyor ki isyankarlardır, diğeri diyor ki kafirlerdir, Diğeri diyor ki, tümünü bırakırsa kafirlerdir, bir bölümünü bırakırlarsa kafir de İslam arasında gider getirler. <gülüyor> Kim bu görüşü aslattı? İyi dinleyelim, inşallah okumuştum bir bölümününe. 310'da vefat ve ilk rivayet tefsirini yazan haberi <gülüyor> bu görüş. Yani isyankardır. Yine 600-700 dolar ödeyen kurtu bir maslı tefsirlerden biridir. Bu görüşte diyor ki madem iman ediyor, isyan kard. Alusi tepkileri koparlamaya çalışan yine diyor ki isyan kardır. Hakim ne işte oluyor? Aslında hadis kitabı, fakat bu konuya değinmiş. diyor ki isyan kardır. Çadır ya şeylerden, tefsirlerden merdu di. 1979'da mı ölmüştü? York'e isyan kartı. Biraz önce posta geldi. Kursa, medyede, üniversitede, hocalık yapan ve doğru ul adlı tefsiri tebssiri yazan, şenki diyor ki isyan kartı. 8 fazla güne, ki nektorumuzda aslan bir. El İslam, Hazreti, panuni, İslam ve Yürürlük'teki Yasalarımız adlı kitabında bunlara ne diyorlar? İsyan kâğıttır, gelirler gelecek okuyacağız. Tamam. Buna mukadet. Allah'ın nizamı ile indirdiğiyle hükmetmiyor. İnanıyor hak olduğuna. Ve haram istediğini de itiraf ediyor. Bunlara ona yaz diyor. Ne ilerse o kâfirdir. Kimin görüşü? Hariciyenin eskiden görüşleri. Bunu Hazreti Ali Anh'a karşı kullanmışlar. Ki Hazreti Ali'nin Kur'an'dan e, zerre kadar kalkması beklenilir mi? Ondan sonra gelen en kullanmışlar. Bunu bunlar kafirlerdir Çünkü Allah indirdiğiyle süt bitmiyorlar. Kâbâh şalimlerden sey kutup bu görüş. Yani Allah'ın lisanı hükmetmeyen her ani kaza, her kaza birdir, hem talidir, hem fasıktır. İnanıp inanmaması bir şeyi değiştirmez. Türk, naço, Afgan'da komünizm iktidarı geldiğinde orada onun filleti ifşa eden Abdullah Hazmama göre de Allah'ın icra ve hükmetme ayetleri çaptırdır. orada bir ayrım yapıyor bizzat yasaları çıkaranlar, Allah'ın nizamına ters yasaları çıkaranlar veya o yasaları kanunu maddeler haline getiren hukuk komisyonları yahut o yasada evet diye parmak kaldıran parlamenterler takip Fakat hayır diye parlamentede o maddi ters hayır dediği so girmez. Diyor. Kim? Bir şey daha söylüyor, diyor ki hakimler buraya girmez çünkü ellerine vermiş, dikte edilmiş, günahtardırlar, kazandıkları, kazançları yenilmez adamdır ama kendileri çatırı olmazlar. Kim? Ee, Adalet Bakanizması. Ayrıca bunları uygulayan bakanlar da eğer bu kanunu korumamış ve buna evet dememişse bunlar da çatırı olmazlar diyor. İnşallah diyor, böyle bir ayrım yapıyor o Fakat Seyyid Kutup böyle bir ayrım yaptı. Ayrıca Abdül Kâli burada bir kitabında böyle ederken, buradaki kitabında da bu göçü tercih ediyor. Ona el hükmü ve el i̇slam İslam'da Yönetim ve mal veya da İslam'da Yönetim Sistemi ve mal adlı kitabında diyor ki, Allah Allah'a izanını Şafir'in bu uzatın görüşlerini de okumuştum. Üçüncü bir grup nedir? Acaba Allah'ın izamı ile insanları sevk edare etmiyor ama kümlülere bir kısmı ile Eğer kümlülere insanları sevk edare etmezse o şafir. Bir bölümünü etmezse günahkardır. Bunu Adun Saad'ı tefsirde görüyoruz yine Mevruzide görüyoruz. Mevcutiği burta saymıştık isyankardır ama diyor tüm yürü hürmetmese artepolesiyan çatanlere kâsı, çekip çarenin taçını. İşte bu mücahet düşüneceğimlerden beni istiyorsun diyeceğim Allah aziz ota Allah'ın yasasını kavduru yeni ne yasa koyanlar hatta gayetlik denilen laneti cedere dinin tekrar dediğim nektiple tutsaya cihet bulunanlara razı ve Artık bu görüşlere göre fark fazileleri ama günahkârsa zalim günahkâr olduklarına dair bir şüphe var mı? İman etmiyorsa veya böyle bir kanun var var insanları idare etmenin helal olduğunu inanıyorsa yoksa yahut yaptıkları kanunların Allah'ın kanunundan üstün ve denk olduğunu inanıyorsalar tüm göre çağırır. İnançları doğruysa yaptıklarının halam olduğunu inanıyorsalar işte bu silahlar. Cumhur geçmiş haliler günah kadir diyor madem inancı var ama geçmişte ağrıcıların, Çağlar merhum seyit kutubun yine merhum şehit Ablu şeyin, azamın, merhum şeyin, Ablu Kâd-ı Bude'nin bir kitabında <gülüyor> inan et, iman edip etmemez hiçbir şey değiştirmez, buna kâf eder. Ayrım yapan ayrım sinem ucudu eder. Bütün ünlülerine hükmetmiyorlar, bütün de hükmetmiyorlar, durum değişir diyorlar. Evet, bu izahdan sonra, şimdi... Şunların delilleri kısma geçen yaşta geçmiştir. Şu gruptan olan ve hiçbir ayrım yapmayarak madem ki Allah'ın nizamını hükmetmiyorlar bunlar kafirlerin ta kendisidir diyen merhum Seyit kucunun ne hangi noktalara dayanarak bunu söylediğini sizlere özetlebilir. Çalışacağım bir 10 karar veririm.